bihi bihi bihi haber celledii eda la ve ma allah sallu sallu Allah, inna Allah cübihi Allah. Allah'ın rahmi artılarak, Sultan Selim Han'ın yetim Allah Celle Celaluhu'nun bilmediklerimizi duymaya, müdüklerimizi yaşamaya ve uygulamaya, bedelini ödemeye, seticede hem dünyada hem ahirette acıc-ı bahtiyar olmaya, karnesini alıp katılısını geçmiş olan bir çocuğun neşesi bir neşeyle Allah ve Resulü'nün diğer ruhani yolu, diğer cevab-ı huzuruna çıkmaya, Dinleyip de Ya Rabbi dinledik de itaat ettik. Bundan sonra bir daha eski zahillikler yok eski delilikler yok Allah'ım, yaşandı adamım. Bu geceleri sonra aynen ne türlü öyle şöyle uygulamaya, yemeye Mevla Sünnetisi muvaffak eylesi. Dinleyip de dinlememiş gibi olmaktan. Bir günlerde mat mi? gibi veya günlerde damat günü mi? gibi konuşanı seyreylemekten duyduklarından hiç istifade etmeden ahirete gitmekten ama burada ama orada rezil rüsva olmaktan karnesini alıp da sınıfında çırakmış bir çocuğum üzüntüsü gibi bir üzüntüyle Allah'ın Resulü'nün zoruna çıkmaktan diğer ruhani yunun hırsızı... Neticede İslata maruz kalmaktan Cenab-ı Hak cümlemesi Bu amiller burada kalmayacak. Bu amiller Buradan bu sereye Allah Celle Celaluhu Amillere hammanlık yapmaya Amin hammanı olmaya Bizleri muhabbet eylesin. Al sana bir güzel lütfen. Sen nesin kardeşim? Sen aminsin. Amin han babidir. Ben tamamdır mesela. O kadar. Bana Ancak İslamiyet anamdır, tamam mı? İslamiyet babandır tamam mı? Ben kulun yerde her birini temsil eden ben diyorum. Yani benim anam babandır da sizin peki anamız babanın şeyi mi anlama? Ama cümle bazen böyle geliyor. İtaat böyle gerektiriyor. 6 sene konuşuyorlar. Veya abi senin kafandan bile İslam anamızdır. İslam babamızdır. Anam veya anamız şimdiye kadar bize kötü küfür vermedi. Çocuk itliğin sütfü ve doktorların verildiğine göre, Dünya Sağlık Örgütü Teşkilatları'nın söylediğine göre, Çocuk itliğin en peki güda olmasının maddesi anne sütüdür. bir annenin sütünde, yani kötü şey olur mu? Allah o sütü hiç kötü yapar mı? Bu sütü emeğe gerek fizyolojik yapısı, gerek sesin beyin aktiviteleri sorunlarına da daha farklı oluyor. Tamam, tamam. Peki, anam bana şimdi kadar, belki Peki, ama kucaktan beşikçe, ama yatakta ama koynundayken, bana anam yanlış bir şey vermedi. Bana anam sana bir şey vermedi. Aha, şimdi sana söylüyorum, da, soruyorum. Yeni ürün İslam, bizim anamızın, öyle değil mi? şimdiye kadar bize, ana belki, yani teşkilat olmaz ya, İslam'ın bize aynı bir ana sükür, efendim, İslam'ın bize bitlerinde, şimdiye kadar hiç bir bir şey yok. İnsan sağlığı gerek, ruh sağlığı, gerekse fiziksel ve bedensel sağlık baskısında hiçbir negatif bir etki görülmemiştir. İnsan bu anayı terk eder mi? İnsan bu anayı bırakır mı? Ana sütünü yani eğlenen bir küçük mesele, icabında başka bir şeye yerleşiyor. Şimdi peki yani çocuklara minima yetkili getiriyorlar, içtiriyorlar. Alman malı, Alman hafesiyle çıkıyor. Küçük oluyor böyle, ufola gibi böyle, bir yarım işeyi böyle söylüyor ama kafa basmıyor. Küçük kafasını dikkatken dikkatken oğlum diyorsun bu binek bir mermerse yok taşdır diyor. Milim al içine ne var ne yok diyor yazıyorlar. Şu mineral bu mineral, şu bu mineral. Ya vallahi sana. Yani bu insanlara ne oldu ki kafaları durdu? Bazı şeyler basmıyor. Diklerimize kadar gıda olsaydı... O kadar insan bünyesine süper pecih faydası olsaydı, belki bu, bu, bu gerileme nereden oluyor? Demek ki var bir eksiklik, var bir şeyler, var bir şeyler. Tabi adam malını satmak için, evet, koşetin üzerine yazacak veyahut da işte yani, ne evet, diyor, paketin üzerine yazacak, domuz yağı kullanılmamıştır mesela. Adam kalkıp tasara domuz yağı mı kullanılır diyecekler, atlanmadan, satacak belki, Şimdi Allah cennetle alıyor, yarattığı maddelere bile, tavuğuna, karsuza, portakala, mandalya, şuna buna. Teknoloji müdahale etmediği zaman, teknoloji mesela, orman atıyorsun, suyunu gübre hadi bakalım. Sabahleyin nasıl yutu ormanı, akşamleyin diğer birikimin içerisinde, salatalık oluyor 20 santim, 3. gün fokas yorunu İstanbul'a gönderiyor. Bu mevsimde salatalık ye, geri imanıyor. Almanya'da, Almanya'da hormonla yetiştiren elmanın kilosu diyelim ee, 1 Euro ise, 1 Euro ise belki makristen sürüp istiyorlar. Ama hormonlu, yarısı böyle işte yani karakuru, gelişmelis şeyler, o elmanın kilosu 5 Euro! 5 Euro! 5 Euro! Allah hormonunu Müslüman istemiyor, tamam mı? Cenab-ı Hak on noktada, on noktada tabiî, Cenab-ı Hak Celle Celal'in tabii olduğu tabiî gibi tabiî Müslüman olmaya hepinizi muvaffak eylesin. İslamiyet hep tabiî fidarı döndür. Hiç böyle yani horbanlı, mormonlu, yok yan kinsili var, yokum var, yoklu var, yok. Peki insan bu İslam nasıl tavırı sor? İnsan bu İslam nasıl dinlemez Allah aşkına? olsun da anasını emmesin peki. Veya ana tutu peki ona zararlı olsun. Görülmüş mü? Bu farkı çok istisna iyidir. Şimdi durum böyle olacak. İnsan sadece Ramazan'da kalmamalı. Anne evladına yılda bir ay sütme vermiyor, süt vermiyor. 12 ay sebebi süt Dinini beni İslam'da aynı etkiliğe tabidir. Aynı kanuna ve kaideye tabidir. Öyleyse Ramazan'da orucumuz yemem. Öyleyse onadan sorması 6 gün Şevmaz'dır. <gülüyor> 7. kitapta diyor ki Hz. Aişe-i sürekli oruç tuttuğundan dolayı vücudu diyor, siyah olmuştu diyor. İntiya olmuştu. Hz. Ömer radiyallahu anh sürekli oruç tuttuğundan dolayı vücudu yenyeşil olmuştu. Bunu birden başaramazsın. Onlar bu duruma birden gelmedi. Ama bak, ama bak İbadetler öyle bir noktaya geliyor ki, öyle bir maksimum noktaya tırmanıyor ki oraya geldiği zaman açlık, naçlık veya sürekli ibadetten dolayı, of of, yokar kadar, yokar kadar hakkı verildiği zaman can oluyor, kan oluyor. İbadetlerin A, ruha bakan bir faydası vardır ve bedene bakan bir faydası vardır. Sadece namazem, sadece namazem, insan beynirindeki oluşturduğu aktiviteçileri ve işte, fonksiyonları anlatmaya kastak epey uzun saat konuşmak gerekiyor. Her hep de şu ayet bu adı sesler, öyle gittik. Ama din hem şüphedeli hem ruhu özelde böyle. Genelde din hem dünyayı hem dünyayı hem de ahireti afaz etmeye yönelik olarak göndermiş olan bir sistemdir. Biz hocalar hep eylemdansızız, Aile bakan tarafından. Eyvallah ama bu yapar yüzde elli. Mesela dinin bir çevresi olan özelliği vardır. Dinin bir tadıyası ve bir güzelleştirme görümü vardır. Bak heydar bu camiyi yapmıştır. Bu caminin hafiflik yapısı çok acayiptir. Şurada hocam ben bir dokusun. Yer elhamdülillahi ve bilalemine r-Rahman ar-Rahim. malik yevmeti. Şu da dinleyen var ya, bir şey anlamıyor. Uğuz'u yedi ötade şu Bugün hanımlara vazgeçti iki saat takı edersiniz. Üç saat'a talebeye konuştum, Erbakan saat. Mecmeş'in bile geçtim yani. Onun için sesimden nefret anlatsan, açıkta bakmayın. Yarın sabah da eğer ses kalırsa İsmail'a da. Hastan önceden gene İsmail'a konuşacağız. Bakalım nereye kadar. Bak dedem rey yapıyor. Peki, atıştık yapısını nasıl yapmış? Hoca şunları, ee, Az-Sherif okuduğu zaman, Hoca şimdi şunu takip edecek. az okuyor, okuyor, ama bekleyecek. İşte <gülüyor> Allah. Durdu, ondan sonra. Errahmanü Nasran maldi yavni. görüyor musunuz arkadaşlar? Cümletleri geçti sana. Elhamdülillah Rabbil Bu da bir gidiyor böyle ya. Ama ne oluyor? Ne konuşuyor, ne diyor vesaire bilmiyorum. Peki bunlardan kaynaklandığı, antayşevazını duyuyor ki Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman harfleri tek tek sayabilirsiniz diyor. Efendimiz böyle oluyor. Eczaz yapıyor? Bu skili uygulamayı taşlar ve mimariye sanata yansıtıyor. Bana bak, böyle ne güzeller var, ne güzeller. Bak, orada bir karakterde var, tamam mı? O Muhammed Mustafa'yı temsil eder, bak bir, iki, üç, dört, Mulefa-i Ebu Bekir, Hasan Ali, Seyyid-i Adam, izaza yansıtıyor. Dinin bile bu eskidisi sayısı iki, dört, altı tane erbat, imani şartlar oldu? Seçol peki İslam'ın şartlar mı olacaktı? Böyle neler, neler, neler, neler diyoruz ki yani bu nokta uzun gider gider. Gider de gider. Fransız müşkeşlikle ve halif bu Masikman'ın sırf bu konuda bir kitabı vardı. Yani Osmanlı üniversite oldu, mimari etaplarda kaydı cümleçten cemaat nasıl sen bunu gelinmiştir. Hiç merak etti mi? Bak ilin bana geliyor. Olan <gülüyor> mı? Sonra buradan aldığı ilhamla diyor ki kinişeyle ben kendi intikazına göre inşa edeceğim vesaire diyor. Elin adamı geliyor elin mağazaya geliyor alacağını alıyor ondan istifad ediyor. Ben şeyin şeyde baktığı gibi sultan elime bakıyorum. Yok arkadaşlar. Bu dini İslam islam affedersiniz. Mantık yüzüyle anlaşılmıyor. Şahin'e sahin gözüne bakmak gerekiyor. Şahin beş katına yukarıda baktığı zaman yerdeki zarı tanesini bile görebiliyor. Şimdi ee, dedik ki, bilimli bir İslam anamızdır. İnsan anasına laf çekilmez. Birisi annene söyler, canava kesiliyorsun. Aslan, kaptan kesiliyorsun peki. Ana için, ana için ne yapılmaz ki? Her bir şey yapılır. Ana, fakir olsa da İslamiyet ana ne? Bir de o anayı peki anlatsak bize. Öncelikle ana, genelde kadının İslam'daki değer ve ehemmiyeti nedir? O ehemmiyeti görünge, sefer yani aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yani anaya laf yırt etmeyin. Elkaz, hanımına hitap ettiği zaman, Ayşe, Fatma, temezdir. Derdik ki, nuru mi derdi? Gözümün nuru derdi. Sultanım derdi. Keşf aynım derdi. Ondan sonra... Gözümün efendinin yani edersin, dedeyi vesaire falan aslında. Hanım, böyle onur ediliyordu. Şimdi efendim bakarsana, hangi sıradan geldi. Ee, bu olsa olur, olmazı da olur vesaire gibi bir eday. Ooo, ya öyle değil. Bak, dede, Yavuz Gulsan Seliman'ın küt annesi, orta yatıyor. Hemen şeyde, kerelerin altında, Kamer Hatun'un camisi var. Meyoğlu'nun kaçtığına giderken, o cami arkaçına böyle sensiz sakin, yatıyor da kameraton. O kameraton Yavuz'a tüklerdi. Ama, ben nasıl bir ana be, onun süsü neydi peki? Adam sildi dünyayı, iki padişahı ağz görüyoruz, iki padişahı söz görüyoruz. Fakir Fuhan diyor ki, beni bırak da anamdan bahsetiyorlar. Tabis saat tak sonra oca çok uzatıcı oldu bu. Televizyon karşısında ne kadar oturuyorsan, yıpranıyorsun değil mi? Kalmesiz yapmak yok. Davadan dövme vurmak lazım. Böyle yapay. Farklı bir yerde seni pansar varsa yıprat takip edersin. İbrahim Tatlısesi'ne geldiler, Bekdat dinlendirildi. Yusuf İrsa'nın tekişer müşteri, Sınavçak İngilizce İlahi Züretleri, İstiklendirildi anlarında. Salon tekişen tekişen. Ben sultan benim babam, bunun ne için mi değiştirdim? etmiyorum ama hiç eğlenceye geldiler, o zaman hiç dağıtma Hiç az bağlarına sultan geldiğinde Aykoy, onu sohbet, oldu doldur, oldu? Öyle mi? Öyle mi? Bunları Allah görüyor. Tamam mı? Allah'u Teala, Allah'u Teala, böyle çaprazları mümlekten, dikkat yaparken günleri muhafaza eylesin. İkinizde <Gülüyor> yani hakikaten, yani gezenin yani, senha saatlerinde ağlayanlar var. Seccafesini gözyaşlarına istenenler var. Onda dolması var ya, bazı hüskülükler var. Cenab-ı Hak bu Ah şimdi burada ne sözler var ama dediğimiz gibi bazı şeyler eğer Allah makul ederse cennete kurutulacak, burada değil. Bazen hüçgürtlerine binaen Cenab-ı Hak Cennet Celaluhu, aha bizi böyle idare ediyor. Dâhiyette muâ, ubbitesi muhû, çok ilim bir hastalığa maruz kaldı. Dedi ki, ''Ya Rabbi, ah görüyorsunuz, verim verim veriyorum Allahu'' dedi. ''Ben bu hastalıktan kurtulmayacağımlar.'' Allah gönderdi. Açgal ediyor. Allah tıkan Ya Rabbi eğer şifa mu şifa mu benim aşkımda, eğer şifa varsa kaza ve kaderde ehkeciktirme Allah gönü. Bir an önce gönder Allah'a. Asikten gayetten bir teslimiz. Kelt evet, Cenab-ı Hakk'ı geliyor. Deniyor ki kendisine ben kullumum hasta ve izdiratlı işem yalvara yalvaraya, yalvara dinlemeye yalvara, dinlemeye ahu elin seke seke ve yalvarmakını dinlemeye doyamıyor Mevla dert veriyor, Mevla sıkıntı veriyor, dile veriyor peki, Cenab-ı Hak kendisi, ne acayiş ki Allah kimin aklına gelir ki derler o oh! senin o kalif hali, o kanayaklık haline bakıyor da Mevlasının o gözyaşlarıyla, üst kristlarla dile getirdiğin o sizeleri ve sinemeleri dinlemeye doyanıyor Allah Celle Celaluhu. Sen de diyordun, al bu sıkıntıyı benden, şu bulundasın. Tamam, eyvallah. Amma ve lakin, amma ve lakin temelde tarında ol, mutlunda ol diyebilmelisin. Diye Diyebilmeliyiz. Allah bu noktada öpücüsü tabi kadar e Şimdi anam İslami'ye söyle tamam mı? Peki İslamiz aynı zamanda babamdır benim. Bizim babasıdır o kadar. İznan babasının katiline dost olmaması lazım. İznan babakatiline katiline selamın bile diyemez. Hatta baba katili olan bir evladın miras alması bile cahil değildir. Babasını öldüren bir çocuk mirastan malum edilir. Bugün müzeyyed bu insanların baba katil olmuştur. Yani İslamiyeti dikkat etmiştir. İslamiyetten ona miras kalan hiçbir şey yoktur. Bana bak, babana benziyeceksin, babana benziyeceksin. Ben de, sen de, aa kadınlar da hepimiz eserde ufak bir fark etmez. Babaya benzeyeceğiz. E baba ne? Dili bir Eğer babaya benzemeyeceksen, eğer babana benzeyeceksen git, ormandaki ağzına eve falan da Kaldı ki, kaldı ki, kaldı ki o ağaç ne mübarekler de muhtemel değil mi? O ağaçtan ne kinyasal gazlar var. O ağaç peki bir enerji ve kalori kaynağı peki. Keşke ona benzeyip de o kadar olabilsek, ama ruhsuz olmakta. Asil yani sana davat ya ben Yani ruhsuz muyum abi diyor. Hayatlı Sezgi Efendi vardı. Ankara efendim ya yani sen diye Ankara'nın bir kazası var Hayat diye. Gerçi Şevki Efendi bağımda namaz çılarken diyor ki baksın diyor sağdaki bütün arz, elma ağaçlara arkada akademiyen sattı bir onla onunla beraber Hükümet'e gidiyor onunla beraber Tevze'ye gidiyor sana hayal geliyor mi? senin kafan ekip an basmıyor işte Haşılardan olur, tamam mı? Hapı kaba diyecek bir şey yok. Niye? Maddeye yönelik düşünceler artık böyle ekstra ve harika şeylerin anlaşılmasına mani oluyor. Hastayız hasta! hastay hasta! hastay hasta! Feda süresen sonra şimdi şey, aaa, ooo, böyle şey mi ödeceksin? Olurmaması. Sen bırak bu kafayı. Hap gülü sen, tamam mı? Eğitim sisteminizin, yanlış eğitim sisteminizin bize vermiş olduğu Yanlış değer yargıları bu bir kenara. Tamam Bu kafayla hiçbir şey olmazdı. Namur Abdalik, ruhsuzlu, ruhsuzlu, açlık edecekti. Bir defa yelken bir olaylara dolayı gidemedi. İkinci defa gene keşesini geçti, gene olmadı. Peki gene yol emniyetine sahile mümkün olmadı. Üçüncü sene, kafire, bu kafayla hiçbir şey olmazdı. İmam-ı Rabbani Kürtü'nün ruhu açta gidecek şimdi. Bir defa yersen bir siyasi olaylara dolayı gidemedi. İkinci defa gene teşhis geçti gene olmalı. Peki gene yol emniyesi reddairi mümkün olmadı. Üçüncü sene Kabe'ye gidip Kabe'ye muhabbet edecek. Halk edecek tehdit. Medine-i Müranmere'ye gidecek. Bu seferde iki sene yargı insan yakaladı. Bu seferde Üstad-ı Aceban'da Fatih'i vefat etti. O senede yargı kaldı. Sonra kendisine sendi ki, Şeyh Ahmet-ül Fahri Köslergendi, Amr-ı Rebdani Ahmet-ül o keserlikle sendenleri gönlüm gönlün i Malzana'ya asfet çekiyordu. Elinde olmayan engellerden dolayıya gidemedim. Biz, Kâb-i seni ziyarete gönderiyoruz diyorlar. Kâb-i Malzana, Mekke-i Mükerreme'de, peki Allah'ın arkadaşın doğrultular İmam-ı Râbûlâni'yi tavf etmeye. Bak zamanda yakan iş a'zâmi kalbesiyle öyle olmuştur. Rabia bin adeviyye. Hanımefendi aynen öyle olmuştur. Bana da ulan. Ulan sen ne külmeslesin be. İnsan ne bu kererdir Allah Kâb'ın sana tavuk yapan fikirleri gönderiyor. Sen Kâb'ı tavf ettiyorsun. Emre'i Kâb'ı sana peki daha tavf Senin ne acayip değeri var. Dünyada insana Genelde bir insana özellikle eşit, Müslüman'a bu kadar şehir veren bir başka bir sistem var mı? Yok! Yok! Yok! Onun için onun kadirle kıymetlidir. Ernek etse bölümünde şey insanlar vardı. Bahs-i Saniyet ne yapıyor? Bahs-i Saniyet'in gibi namaz, konus, hac zekat, surette kalmaz da eğer hakikate inkılap ederse yani namaz mazur bakır gibidir. Namaz vardır, altın gibidir. Eğer senin peki benim namazın orucu ol, bakır olarak kaldıysa bundan bir şey olmuyor. Tamam mı? Ama eğer o bakırı altına çevirirsen, bak zaman neler oluyor. Bunun için insan, geni mübeli İslam'ın yer ve kıymetini bilmedi. Bizim ecdadımız, bizim ecdadımız eğlenceyi dahil, eğlenceyi dahil Müslümanlar çalışmıştır. Müslümanlığı da eğlenceydi. Anladınız mı? Yani bizim eşof eğlenceyi, diyelim mesela insanın eylemine ihtiyacı vardır değil mi? Resul-i Ekrem satife yapardı, Resul-i Ekrem e, Hazreti Ayşeva'da yarış yapardı, Resul-i başka türlü çakaları vesaire var Bak anla, anla, anla! Kesinlikle o eğlence ismasında İslam'ın çizgisini çok çizikten olur? Eccan oradan bir fotokopi çekiyor ve eğlenceyi Müslümanlaştırıyor. Girit oyunu mesela diye. Veya buna benzer diğer oyunlar vesaire. Müslümanlığı da eğlenceye dönüştürmüş. Nasıl mı kardeşim? Adam eğlenmek getirmiş. Ezanı kurduzana camiye geliyor. Müslümanın dediği gibi. Hak ve seven aşıkların eğlencesi sevdiği dolu. Koduna yanıkların... Eğlencesi sevgi olur. Adam cihaza giderken derdi ki Arkadaş ben seriz diye Düğüne gidiyoruz ulan derlerdi. Cihaza gidiyoruz savaşa gidiyoruz demiyorlar. Kaka diye düğüne gidiyoruz düğüne. Düğüler. Tamam abi ben de düğüne geliyorum vesaire. Namaz Namaz bir ordu şuurdu. şuurdu. Namaz da namaz bir ordu şuurdu. Onur Toplumdan olarak toplum olarak Ulusu olan bir ordu şuurdu. Bütün insanlar etkisiyle ki tek bir noktaya konsantre olmuştur. Yani nezleri yattırsın, hedef gözlüyorsun o kadar. Savaş değil, yani harf zamanı değil. Hazar zamanında, sivil hayatta savaş eğitimi var. Nerede? Namazda. Nerede? Oruçta. Nerede? Hazta. Ki haçla sen harikası. Nerede? Eketta. Bir namazan gibi değil mi? Eyvallah cebbar verliği olması lazım. Yani ibadet seferliği için değil, savaş sefer verliği demekti. İbadetler eğer bu eksilerle anlaşılırsa, o zaman yarın benim ve benim dökeye gitmem zor olmaz. Zaten biz bu işin eğitimini görüyoruz. İbadetler azami en eğitimli gibi. Ha, bildiğimiz o gerçek savaş, usta gibi, usta bir gibidir. Nasıl sürekli savaş sefer, nasıl bir tehdit? E hayat modeli kompolo değilse yani mesela ezan oturduğum camiye gelme konusunda Sa'de-i Kiram'ın bir tekleme oldu. Ve sürekli binlerim çıktı, çok ateşli bir hutbe iradesi. Dedik, eyla, eyla, ben her bir vakit namaz karşılığı olarak her birbirine bir hayvan kudu versem hepiniz camiye gidirsiniz, değil mi? Böyle bir, yani gavi diyor, kendisinin gavisi. sanki kendisi cephede askere hitap eden bir komutan edası vardı diyor. Neticede, neticede, neticede saati ikram 3-4 ülke diye diyorlar. Ertesi namazda, bu sonraki namaz geldi, zımba gibi çıkıştaki gibi sen yine herkes öyle. Yani ezan ne oluyor? Birisi önce geldi, öbürü sonra geldi. Ellerin başladı, hurra, cepheye Yarın savaşta Resul-i Ekrem hücum dediği zaman ezanın derdik olduğu mesafe veriyor. Herkes kibetsin. Gerekirse kalmıyorsa. Tıpkı ezan bulunduğu zaman insanlara caniye geldiği gibi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kedir ok yok. Bir tane oku böyle çekmişti. Çekmişti. Çekmişken dedi bari bu kuşa bıraktı. Giden ok yetişiyi buldunuzdur. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem İlahi bırak, keşif manasından mamut verdi. Fakat sahabe bir takika peki, sabredemedi peki. Kostur efendi kendi başına giretti. Resul ekrem bu sefer yani bu adamın atmış olduğu okla katı taraftaki müşrikin öldüğünü duydu. Katı taraftaki bu sefer peki, o da Muhammed diyor ki... He, Ateş, genç, genç, kırak, bu adam tek gibi bir sabahımızı öldürdü, bir son de atalım dediler. Hakkı olmakla müstahabeyi vurdu. Peygamber Efendimiz bu adamın cenazesini kılmadı. Sahabe-i namazını kılmadı. Sahabe'nin namazını kılmadı. Bu sahabenin namazını kılmadı. Orası erit bir gider de gider, gider de gider, gider de gider. Dinin böyle bir, bir kültü vardı, samimiyeti vardı. Allah bu noktada ciddi olma yapıştırı muhafadayı. Okuduğum ayet-i Cenab-ı Hak Celle Celaluh buyuruyor ki La yüzzetil o, ey iman şerefine müşerref olan kullarım. Gitle kullar, Allah'tan korkun, öyle yaş yani işine geldiği gibi değil. Korkanlar nasıl korkuyorsa, aha öyle, Bu da çok ressam bir başka bağırı inşallah. Peki, istekullah, valken zorlu olsunlar versin Herkes burada, yazları için ne hazırlıyor, ahiret için ne bir bakın. Artılar, ekliler, artılar, ekliler, istekullah, Allah'tan korkun, zilâ. İlla. İnnallâhu'a katkım bir malzemeli. Açıklarınızı biliyorum diyor Cenab-ı Hakk'ın evdeceler. haberdarım diyor. cenab Hakk'ın evdeceler bu, bunun acıların ciddi olmaya, samimi olmaya... Ebnaz bizi ata bindirdi, Muhammed Mustafa ata bindirdi, atın üzerinde durmayı da fikir muvaffak eylesin. Allah size razı olsun. Allah tabi Kur'an kurtu için yardım istiyorlar, yardım ederiz. Az deme çok deme, bu işlere neler oluyor neler, neler oluyor neler. Bizim arkamızda Avruf ettiği yok, bizim arkamızda Amerika yok. Bazı adamlar yüzünü terk Gebeli giriş olan kiliseleri tamir için yaptıkları gayretleri takip ediyorum. Ben bu davan ajanı gibi kendini kabul ediyorum. Çok müthiş çalışmalar Allah'a sürü beynesin. Allah'a gülece razı Elhamdülillah. El-Fatiha. İç var, iç var, iç var haber.